Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Ceyli dostlar, Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın hilafetinden itibaren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 Allah an dördüncü halifenin ilah olduğunu, Allah olduğunu söyleyen serserilerin yüzünden kaybolan can sayısı beş dinden basılmış. Sadece Ali bin Ebi Tualib radıyallahu anh'ın etrafındaki kümeleşmeden ona rağmen, ya demeyin böyle, demesine rağmen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 Her şeyden önce bizden önceki neslin zaafiyetlerini ve yanlışlarını sonra o yanlışları düzeltmek için gayret edenlerin yaptığı çalışmaları biliyor olmamız lazım. Bu nedenle nasıl Ömeri, Ebubekir'i, Osman'ı, Ali'yi tanımayanlar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 Sen 15 zincirle, 15 halkayla ilk düğmeye bağlısın. Bunların birincisi de kopsa, beşincisi de kopsa, onuncusu da kopsa, sen ortada kalırsın. Müslümanlar olarak biz tarihçi olmak zorunda değil, ama bir boş boğazlığı bir fitnenin ne emar olacağını bilmek zorunda. Bugün burada konuşacağımız şahsiyet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 ve Kanuni'nin dönemine isabet etmektedir. Bu dönemlerde yaşamış. Osmanlı'nın Hindistan'la çok ilgilenemediği, çünkü İran engeli var, Safaviler orada Osmanlı'nın önüne ciddi bir engel çıkardılar. Ki Yavuz Sultan Selim İran engeli olmasa, Allah-u Alem e, oğlu Kanuni'ye bırakmadan,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 Vahdeti Vücut diye bir felsefe üretti. Bu felsefeyi Şam'a getirdi. Endülüs'ten yani Avrupa'dan Şam'a getirdi. Şam'da bu yaygınlık kazandı. Vahdeti Vücut felsefesi ümmeti Muhammed'in toparlanma gücünü kıran bir kolera gibi ümmetin içerisine yayıldı. Firavunu bile abi gören bir anlayış bu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 ee, Müslümanların damarlarına tamamen silah etkildi. Müslümanların e, itikadı sarsıldı. Mesela örnek verin. Müslüman tarikat şeyhı evliyadan viza çıkıyor diyor ki peygamberle benim mesafem benim bıraktığım yerde onun başlama sürecidir.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 Hani bizde aynısı küfür cephesinde değişen bir şey yok diyor ya Mahmut Toktaş oldu. Yani Hiçbir şey değişmiyor aslında. Şimdi 2000 milyonyum çıkarmışlardı. İki sene sonra milyamı milyamını gitti onlar. Bir şey kalmadı. Şimdi 1001 e, demek yeniden din çıkarmak demektir diyorlar. Çünkü biz 1000 senelik dinle öbür dinlerin karşısında duramayız. Bu dini yenileyelim.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 Yani çürüğünden dolayı elma cinsini bir elma çürüdü diye ağaçlarını kesemezsin. Çürü elmayı atarsın. Tahmin yapmak yanlış. Yani Müslümanlardan bir tanesi abdestsiz namaz kıldı diye bütün Müslümanları kesecek misin? Evet. Tarikat dünyası, tasavvuf dünyası gün geldi o zamanki e, hatalı ve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 toplu bir şekilde vahdeti vücutçu olmasını bir anlamda geciktirmiştirler. Engelleyemedi. Niteğniye bunu engelleyemedi. Çünkü dediğim gibi şimdiki tarikat ehli adam daha takvadır canım. Tövbe almış gelmiş adam düşüncesi o zaman da hakim olduğu için. Allah bunlar Kur'an alimler. Bunlar alim. Bunlar şeriat adamı. Ne demek şeriat adamı? Kur'an alimi demek. Şeriat Kur'an'ın diğer adı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 E şimdi öbür taraftan hadis var. fatiha okutmadan namaz değeri düşüktür diye. Şimdi cemaat olsa bir hadisi terk etmiş olduğunu düşünüyor. O hadisi terk etmemek için ömrünü boyu hep imamlık yapmış. Böyle titiz diyor lan yani bir hadisi terk etmiyor. Öbür hadisin varlığına rağmen duble Müslüman. Çift dikiş diyor Müslümanlarda. Tabi böyle.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 yani hazırlasın ben yakında çıkarım inşallah buluşacağız yavrum falan böyle şeyler yok ortada. Beni bekleyip vakit israf etmeyin diyor. Vasiyetinde çocuklarına diyor ki hapishaneden yavrum diyor. Sakın diyor ellerinizi açıp. Rabbi babamız hapisten kurtar diye vakit israf etmeyin. Dininize hizmet etin benim için dua edecek yerde diyor. Anlıyor musunuz arkadaşlar ne dediğini?